Gıda atığı kaynaklı oluşan karbon salımının iklim değişikliğine sebep olan karbon salımına etkisi yüzde 8'i oluşturmakta. Gıda tedarik zincirlerinde oluşan gıda atığının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması için teknoloji tabanlı çözümler oluşturmak için fazla gıda oluşumunun kurucularından Olcay Silahlı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Fazlık da oluşumu e, ne zaman başladı ve e, ne niyetle başladı? Fazlık da fikir olarak 2015 yılında doğdu e, fakat şirket olarak aktivasyona geçmesi aslında 2017 Şubat. Bu bütün süre boyunca şik, e, fikrin aslında altını doldurduk diyebilirim. Çıkış noktası da aslında sizin söylediğiniz 2030 hedeflerine ulaşmak. Burada 12.3 hedefi direkt %50 oranında gıda altını azaltmayı hedefliyor. Fakat bu çok konuşulan dünyada çok da üzerinde aslında bir ilgi olan ama çözümü netleşmemiş hı hı. bir alan. E, hatta bu konuda zirveler düzenleniyor nasıl çözeceğiz bu işi diye. E, fazla Gıda da dedi ki biz aslında yaptığımız şey şu artık teknoloji çağındayız. Teknoloji kullanmalıyız bu etkiyi artırmak için. Gıda hayatının sorunlarını en ilk zincirinde ve bunları çözen birçok sebebi ve birçok çözümü var. Hepsini bir anda çözebilen e, tek bir çözüm yok aslında. Biz o yüzden çözümler topluluğunu bir teknoloji platformunda buluşturarak firmaların ...kolayca bu işi yönetebilmesini sağladık. Hmm. En temel aslında faydamız buradan geliyor. Çünkü şöyle söyleyeyim çok kısaca size... ...siz bir firmasınız, çeşitli şekillerde atıklarınız çıkar. İşte gıda atığı ya da diğerlerinde de bunlar SKC gelmeden önce atık olabilir. Paketi arızalı olabilir, SKC geçmiş olabilir. SKC geçmiş bir gıdanın değerlendirme şekli de değişir gıdan tipine göre. O yüzden sizin aslında birçok partnerle çalışmanız lazım... Ki böyle bir şey yapılmıyor. Biz aslında bu birçok partnerle ve doğru şeyde çalışılmasını sağlayan bir yönetim platformu oluşturmuş olduk. Hmm. Böylece de 18 ayda 2600 ton e, gıdanın çöpe gitmesini engelledik. E, bu iğme olarak oldukça yüksek. Şöyle bir fikir vereyim size. Bugün İtalya'da e, Milano Belediyesi 2014 yılından beri bu konuda çalışma yapıyor. Belli e, hub'lar, e, network'lar oluşturdular. Bir hub'ın e, senede kurtardığı gıda miktarı 70 ton. Bizim 18 ayda yaptığımız 2600 ton hmm. ee, ve ciddi, süre olarak baktığınız zaman gelişim süresi olarak bu e, da çok güzel bir ilme. Bu hmm. yüzden de fazla da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından dünya çapında desteklenen 9 girişimden, sosyal hmm. girişimden biri. Ve aslında geçen de 3 e, hafta önce New York'taki Sosyal Fayda Zirvesi'nde e, dünyadan en iyi 9 örnekten biri olarak e, yer aldık ve örnek gösterilerek anlattık neler hmm. yapıldığını. Özellikle <gülüyor> bu şekilde. Evet peki. Türkiye'de durum nasıl? Yani Türkiye'de durum <gülüyor> çok kötü diyebiliriz. Çok kötü. Ee, yani şöyle özetleyeyim yeni bir çalışma açıklandı. Ee, Avrupa'daki 29 ülkenin toplam e, tonaj olarak atığına bakılınca Türkiye 3. sırada geliyor. 3. sırada. Evet 1. sırada Almanya var. Hı -hı. Ee, bu tabii nüfusla ve üretimle de alakalı bir konu. Almanya'nın toplam atığının miktarı Türkiye'nin 1.5 katı. Hı -hı. Fakat kötü olan kısım burada değil. Kötü olan kısım şurada. Almanya bizden 1.5 kat fazla tonajı olmasına rağmen... Almanya'nın toprağa gömdüğü yani aslında en kötü şekilde değerlendirdiği miktarla Türkiye'nin ikine kıyasladığınız zaman Türkiye Almanya'nın tam 440 katı kadar toprağa gömüyor. Hmm. Ee, bizden bir buçuk katı hmm. büyükte atı olan göre, bir ülkeye göre konuşuyorum. Dolayısıyla durumumuz kötü en son yeni bu iklim değişikliğiyle mücadele karbon emisyonunu azaltılması konusundaki çalışmalara bakınca da ee, tam hatırlamıyorum 20 küsürten ülke arasında en sonucu da geliyoruz. Hı hı. Yani diğerleri azaltma yolunda giderken biz arlığa artırma yönde gidiyoruz. Ee, o yüzden işimiz birazcık zor. Ee, o yüzden çok çalışmamız hı. gerekiyor. Peki Türkiye'de bununla ilgili karar alma mekanizmalarının çalışmaları var mı? Var. Ee, şu anda aslında güzel haber bu. Ee, bu sıfırtık atık projesinde Emine Hanım da güzel bir inisiyatif oldu. En azından farkındalığı hızlı oluşturdu. Ee, şimdi aktif çalışmalar ve bu konuda nasıl yönetilmesi gerektiğine yönelik işte taslaklar çalışılıyor. Bunlar güzel haberler geleceğe yönelik. Fakat şunu gözden kaçırmamak lazım. Sadece çöpleri yerinde ayrıştırarak bu iş çözemeyiz. Burada en önemli konu bu atın oluşmaması. Biz en çok da burada oluşmaması tarafına odaklanıyoruz. Yani oluşmaması için ne yaparsınız işte. Önce daha doğru planlama. Hı. Bir kere veri e, ne çıkıyor bunu nasıl önleriz diye bu veriye bir bakmak lazım. Biz mesela platformumuzda öncelikle şunu yapıyoruz. Bir sizin bir satamadığınız bir ürün var biz onu atıklamıyor o yüzden fazla kadar diyoruz. Hı hı. Satamadığınız bir ürün var önce bu satılabilir mi? Size bir satabileceğiniz dijital outletler yaratabilir miyiz? Bir buna bakıyoruz. Bunu yapamıyorsak e, bunları ihtiyaç sahiplerine yardım eden derneklere kurumlara bağışlayıp ihtiyaç sahiplerinin kullanmasını sağlayabilir miyiz? Hı hı. Buna bakıyoruz bu olmazsa hayvan yemi olmasına bu olmazsa biyogaz olmasına bakıyoruz. Ama burada bitirmiyoruz. Bütün bu işlemlerden gerçekleşen verileri bizim platformumuz sürekli tutup bir havuzda analiz ediyor ve firmalara gerçek zamanda veri analizi ekranlarıyla diyor ki işte örneğin siz en çok şu ürünü Çöp atıyorsunuz ya da bağışlıyorsunuz ya da biyogaza gönderiyorsunuz. Bundan belki bir satın alma, optimizasyonu mu yapsanız? Hmm. Daha fazla sipariş verseniz ya da daha fazla yani az üretseniz gibi? Planlama yapıyorsunuz aslında. Aynen aslında yani. orada akıllı öneriler de vermeye Hı -hı. başlıyoruz. Böyle böyle aslında burası çok önemli. Şu anki sıfır atık kapsamında biraz daha çöp kutlarında ayrıştırma noktasındayız Türkiye'de. Ama bu bir başlangıç. İleriye yönelik artık biraz daha onun önüne geçip nasıl önlerize kafayı yormak lazım. Biz iş dünyası tarafında bunu yapıyoruz. Evet, ee, şimdi kısa bir müzik arası verelim, ardından tekrar beraberiz. <Gülüyor> Just a rumor that was spread around town By the women and children Soon we'll be shipbuilding Well, I ask you The boys said, that they're going to take me to Tarsie But I'll be back by Christmas It's just a rumor that was spread around town Somebody said that someone got killed in For saying that people get killed in The result of this ship With all See your life And we could be to die. When we could be diving for fire It's all skill. bir bu ekolojik yaşam programında fazla gıda oluşumunu konuşuyoruz ee, şimdi süreç nasıl ilerliyor birisi size gelip işte ben e, firmamın e, atık gıdalarını artık hani değerlendirmek istiyorum mu diyor iki yönlü hem öyle e, henüz Türkiye'de de dünyada da bu konu çok farkındalık olmadığı için genelde biz biraz kapıları çalıp bakın böyle bir çözüm var e, diye anlatan hmm. tarafta oluyoruz ama işin güzel tarafı son özellikle 6 aydır web sitemiz üzerinden baya bir firma bize ulaştı oteller restoranlar ya da diğer firmalar e, kimin geldiği çok önemli değil ama önemli olan yaptığımız mantaliteyi anlattığımız zaman aslında firmalar nasıl bir değer katacağımızı görüyorlar. Çünkü burada vazgeçilmez olan şey şu. Sadece gıda bağışı yapın, verin e, ya da sadece biyogaza verin demek yetmez. Doğru uygulamaları yani çevresel ve sosyal anlamda doğru uygulamaları yapmanın bir de finansal olarak bu firmalara bir ödülünün olması lazım. Hmm. E, ki Çünkü bu firmalar en nihayetinde kar elde etmek için kurulmuş. Buna göre gıda üreten firmalar. Dolayısıyla Bizim en güzel yaptığımız şey aslında çevresel ve toplumsal faydayla finansal modeli güzel e, denkleştirdik ve böylece onlara finansal fayda sağlıyoruz. Bugün bizimle çalışan firmaların e, %20-30 oranında atık yönetim maliyetlerini azaltıyoruz. Bunun daha yüksekleri de var, daha azları da var ortalama söylüyorum. E, hem bir yandan sosyal sorumluluklarını yerine getirmiş oluyorlar hem de finansal zararlarını da azaltmış oluyorlar. E, bu şekilde ilerleyebiliyoruz. Ee, peki sizin o zaman hani bu fazla gıdayı kullanmak için çalıştığınız bir sürü de var, kurum var. Kurum var yani, yani bugün hani... Türkiye'nin en büyük perakende firmaları, e, toptan firmaları, üreticileriyle çalışıyoruz. Hı hı. E, zaten fazla gıdanın çıkışındaki hedef şimdi atığın yarısı ev içinde oluşuyor. Hı hı. Ülke olarak baktığımız zaman yarısı ev dışında. Ev evet. dışında yıllık yaklaşık 110 milyar TL civarında bir gıda atığı var. Hı hı. Biz o yüzden ve bunların miktarları büyük miktarlar belli lokasyonlarda olduğunu düşündüğünüz zaman aslında çok daha hızlı kurtarabileceğimiz yerler. O yüzden iş dünyasına odaklanıyoruz ee, ve hızlı hızlı çalıştığımız şu ana kadar iş birliği içinde olduğumuz yaklaşık 50 tane kurum var. ...bunların yaklaşık 10 tanesi aslında... ...büyük bir hacim yaratıyorlar ve çok düzenli çalışıyorlar. Diğerlerini de sürece daha hızlı dahil etmeye çalışıyoruz. Ee, organik bir bu işin öğrenme ve operasyon oturtma süreci var. Çünkü dünyada da Türkiye'de çok yeni bir şey. Hı hı. Olmayan bir sistem oturtuyorsunuz. Aslında en zor kısmı şu bizim yaptığımız şeyin... ...biz sistem değiştiriyoruz. Yani bugüne kadar devasa firmaların... ...Türkiye'de bildiğimiz en büyük firmaların... ...bir atıkların yönetim şekli vardı. Ve bu firmaları işte 80 ilde operasyon gösterdiğini düşünün... ...ya da işte 5-6 büyük depoda yaptığını düşünün... ...bir anda diyorsunuz ki... ...yok onu öyle yapma... ...şimdi böyle yap... oki yetiş o kadar kolay değil... ...bizim hayat... ...satımıza baktığınız zaman fazla gıda 18 aylık bir girişim. 18 ayda birçok firmanın bu sistemi değiştirebildik. Hı hı. Değiştirmeye devam ediyoruz. Ee, en büyük aslında bizim yarışımız biraz zamanla burada diyebilirim. Evet. Peki bir şey soracağım. Son kullanma tarihi geçen gıdaların değerlendirilmesiyle... ...geçmeyen gıdaların değerlendirilmesi ayrı oluyor. Doğru. Ee, peki en çok hangi tip gıda? <gülüyor> aslında şöyle. Var. En çok bir kere taze kategorisinden yani meyve, sebze, hı. et, e, süt, yoğurt, yumurta... ...bunlardan çok çıkar... Ondan sonra bunlar daha çok biz e, hızlı bir şekilde insan bağışıyla yönlendirilmeye çalışıyoruz. Çünkü günlük bir operasyon. Hı hı. E, her gün doğru yerlerde doğru eğitim ve platforma doğru bilgi akışı olursa buradan hızlı bir şekilde kurtarabiliyoruz. Diğer daha böyle paketli ürünler son kullanma tarihi uzun 12 aylık işte vesaire ürünler onlar biraz daha depolardan işte bir palet bir ton iki ton üç ton bazen daha da fazla bunlar çıkıyor. Son kullanma tarihi geçen ürünler artık insan tüketimine verilmesi yasak olduğu için e, bunların hayvan yemi üretiminde ham madde değerleri var. Yani enteresan e, bir nokta aslında burası. Her ürün için geçerli değil. Ürün bazlı olarak değerlendirmesi gerekir. Bazıları uygundur bazıları değildir. Uygun olanların e, hayvan yemi üretiminde dışarıdan dolarla ithal ettiğimiz bazı ham maddelere ikame olarak kullanılabiliyorlar. Bu da aslında hı hı. E, gıda sektöründe önemli bir e, finansal tasarruf. Hı hı. Yani hem gıdasından kurtulan taraf için atını veren hem de alan taraf için de keza aynı hı hı. şekilde... Ee, buyurun bir evet. de biyogaz var işte <gülüyor> onu da anlatın lütfen ee, bazı işte yani her şey hayvan yemine uygun değil hayvan yemine uygun olmayanları da son çare biyogaza veriyoruz zaten bir gıda geri kazanım hiyerarşisi var. O diyor ki atı önce kaynağında önle. Önleyemiyorsan insana bağışla. Onu yapamıyorsan hayvana ver. Bu olmuyorsa biyogaz, kompost. Bu olmuyorsa artık toprağa göm ve yak diyor. Hı bizim hı. burada mücadelemiz toprağa gömmeyi ve yakmayı engelleyip bunu yukarıya doğru kaydırmak. Yani hı hı. en son çare bizim için biyogaz diyoruz. Toprağa gömmeyi evet. çare olarak görmüyoruz. Şu an evet. Türkiye'deki atın %98 toprağa gömülüyor. Her şey toprağa gömülebiliyor mu? Her şeyi gömüyorsunuz maalesef. Ama yok olmuyor Verdiği zarar. Yani ya yakılıyor ya gömülüyor evet. aslında ikisi beraber yani alternatifli bir işlem diyeyim. Ee, ama çok ...ciddi bir... Dünyada en zararlı kısım bu. Maalesef Türkiye'de de en ucuz atık yönetim hmm. şekli bu. Evet. bunları biraz değiştirmeye diğer tarafta da işte biz değer yaratarak ödüllendirmeye çalışıyoruz firmaları ki doğru uygulamayı yapsınlar peki bu süreçte yola çıktığınız zamandan beri yani 18 aylık o süreçte en çok zorlandığınız şey ne oldu en çok zorlandığımız şey iki tane şey sayayım bir tanesi niye bu işi yapıyorsunuz hmm. ee, hani akıllı çocuklarsınız gidip biraz para kazansanıza bunu, bunu çok duyduk <gülüyor> bunu izah etmek çok zor. <gülüyor> evet ona Türkiye için özellikle çok yeni evet. bir şey yaptığımız aslında hı hı. Ee, ikinci zorlandığımız konu da dediğim gibi sistemlerin değiştirmesi yani çok büyük firmaların e, bir 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır otomuş sistemini gelip bir anda 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda değiştirmeye çalışıyoruz. Herkesin işte bütün üst yönetimin bu konuda hem fikir olması lazım. hem fikir olduktan sonra da aşağıda bunu uygulaması lazım ve nasıl yapacağını da evet. bizi dinlemeleri lazım falan. E, bu zor bir kısım. E, en çok da zamanı, eforu ve parayı biz de burada harcıyoruz. E, bu ikisi. Hmm. Ee, kaç kişilik bir ekipsiniz? Şu anda 13 tam zamanlı, 7 tane de part-time, yarı zamanlı çalışan 20 kişilik bir ekime ulaştık. Aslında 18 ayda güzel, yani çıkışımız böyle değil, 18 önce 2 kişiydik. Hı hı. E, o 2 kişiden 20 kişiye geldi 18 ayda ekip. Daha da büyümesi için çalışıyoruz. Hedefiniz 2030 30, yılında? %50 oranında. Yani bizim hedefimiz direkt olarak bileşimiyetlerin koymuş olduğu aslında hedef. Şirketin de ana hedefine bunu koyduk. E, bütün çalışmalarımız da bu yönde ilerliyor. Güzel haber, e, çalıştığımız tekel, yani tekil lokasyonlara baktığınız zaman oralarda %70'lere kadar atığı azalttığımızı görebiliyoruz. %70'lere <gülüyor> kadar çok evet. iyi bir rakam bu. Peki size nasıl ulaşacaklar insanlar? Bize web sitemiz fazlagida.com. Ee, burada hem ilgili arkadaşlarımızın telefon numaraları açık bir şekilde yazıyor. Telefondan arayabilir isteyenler. İsterlerse bir bilgi formu var. Oradan isim, soyisim, mail adresini bırakıp bırakabilirler ve biz hemen artık zaten arıyoruz herkesi. Tamam. Programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ben ederiz. Ben de için teşekkür Tohum'da, ederim. NASA'da ekolojik yaşam programında bugün fazla gıda e, oluşumunu konuştuk. E, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. kalın